Mürşid, kabiliyeti olanlara mesafe aldırır. Hepimiz biliyoruz ki toprağın altında muhtelif madenler vardır. Bazı yerlerde petrol, bazı yerlerde kömür bulunur. Kimi yerde ise demir ve bakır yatakları olur. Altın çıkan yerler de vardır. Bazı yerde ise hiçbir şey çıkmaz, çorak yerlerdir. Kimi topraklardan tuz çıkarılır. Bazı topraklar vardır, kirli, bazıları da kireçli. İşte insanlar da böyledir. Bir kısım insanların yapısında toprağın altındaki petrol misali çeşitli madenler vardır. Mürşidi Kamil, kişinin kabiliyetinde olan madeni bulduğu zaman bir sondaj yapar. Madeni kolayca meydana çıkarır. Çorak arazidense bir şey çıkmaz. Başka birinde kömür madeni vardır, o da bir fayda sağlar. Diğerinde ise demir bulunur, onun da faydalı olacağı bir yer bulunur. Bazısında ise hiçbir şey yoktur, ancak çorakta değildir. Onun da faydası kendine yetecek kadardır. Onu da kendine yetecek kadar idare ederler. Bu sebeple kabiliyet, Allah Teala'nın insana doğuştan verdiği bir meziyettir. Herkeste aynı olmaz. Bu, insanın yaratılışından ve fısratından gelen bir özelliktir. Peki, mesela Şah-ı Nakşibend Hazretleri gibi amel eden onun gibi olur diyorlar. Bu nasıl oluyor diyecek olursanız, bu sözün anlamı şudur. Bu hal, kabiliyeti olan için geçerlidir. Kabiliyet olmadan olmaz. Ancak iyi anlamak gerek. Allah Teala kimseye zulmetmez. Çünkü biz bir mürşidi kamile varmakla, Kabiliyetimizin ne olduğunu idrak etmeye çalışıyoruz. Zira Allah'ın ezeli ilmine göre dağıttığı kabiliyetlerin nasıl takdim edildiğini bilmiyoruz. Mesela bazı insanlar fazla akıllıdır. Kimileri ise orta akıllı, normal düzeydedir. Bazıları vardır, delidir. Çünkü Allah-u Teala her bir mahlukunu farklı yaratmıştır. Ama ne var ki birinin aklını az verdiyse ona başka yerde başka özellikler vermiştir. Onu da farklı şekillerde telafi etmiştir. Biz onları bilemiyoruz, anlayamıyoruz. Zira Rabbül Alemin kendi mülkünde dilediği gibi hükmetmiştir. Kimi insanlar daha doğuştan sakat doğuyor, değil mi? Kimi de sabah sağlam dünyaya geliyor. Kimi padişahın evinde dünyaya geliyor, kimi fakir gecekonduda dünyaya gözlerini açıyor. Her şey Allah Teala'nın dilemesiyle olmuştur. Allah nasıl dilemişse Öyle olur. Gavs-ı Bilvanesi Hazretleri bir sohbetinde şöyle buyurdu. ''Bu zamanda küfür çok arttı. Küfür arttıkça evliyanın da tasarrufu artması lazımdır ki, insanları bu küfür bataklığından kurtarıp tövbeye getirebilsin.'' Gavs, Seyyid Abdülhakim Hazretleri zamanında bir yüzbaşı yanına geldi. ''Kurban, insanların bazısı genç yaşta ölüyor, bazısı çocukken ölüyor, bunun hikmeti nedir?'' diye sordu. Gavs Hazretleri, ''Senin bir sürü koyunun olduğunu düşün. Onların içerisinde koç olanı da vardır, kuzu olanı da değil mi? Hatta kısır olanı vardır, besilisi, zayıfı hepsi vardır değil mi? İstersen bugün kuzu kesersin, istersen yarın koç boğazlar etini yersin. Kimse gelip sana, ''Niye bugün kuzu kestin ya da koç kestin'' diyebilir mi? O mülk senindir. İstediğin gibi yaparsın. İşte, Bu mülk de Rabbül Alemin'indir. O da dilediği gibi yapıyor buyurdu. Günümüzde insanlar Allah'ın emirlerini yerine getiremediği için bu devirde tasavvufa girmek kolaylaştı. Önceden böyle değildi. Mürşidi Kamil istihara yapılmadan tasavvufa mürit kabul etmezdi. Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri Kutlu Sessirru